Radyo Tiyatrosu Yapım Ankara Radyosu Sıcak Kül Yazan Lütfiye Aydın, Dramatürk Bilge Büyükbaşı, Yöneten Kazım Akşar, Yapımcı İsmet Keten, Efektör Hamit Çelik. Oynayan Sanatçılar Edip Mehmet Atay. Safiye Berrin Ötenel, Feyza Duygu Acar Türk. Nurten Serpil Çağran. Cihat Cahit Çağran. Hasibe Ayça Önal. Arkadaşın bu çay bahçesine gelecekti değil mi Feyza? Evet onunla hep burada buluşuruz baba Nurten'e buraya geleceğimizi söyledim O bizi bulur merak etme sen Demek yeni tuttuğunuz evde onunla birlikte oturacaksın Çok sevdiğin biri olmalı Evet çok iyi anlaşıyoruz Nurten'le Annesi birkaç günden beri bizde Evi yerleştirmek için yardıma geldi Hadi otur şöyle yoruldun sen Tamam teşekkür ederim babacığım haklısın saatlerde çarşı pazar dolaşıyoruz ay gerçekten de ayakta duracak halim kalmamış e, sen yorulmadın mı sanki o doğru Ben de yorulmuşum epeyce öğrencilik zamanlarında böyle değildi İstanbul şimdi çok kalabalık benim için bir sayfeydi sanki. Yaz tatillerinde bunalırdım memlekette. Yazları da çalışırdım okul parası çıkarmak için. Öyle yorulurdum ki, aa İstanbul'a gitsem de biraz dinlensem derdim. <gülüyor> ben de şimdi benzer şeyler düşünüyorum. Ah bir fırsat bulsam da birkaç günlüğüne babamın çiftliğine gidip dinlenebilsem diyorum ama cık, bir türlü mümkün olmuyor. <gülüyor> Kıyafetler için teşekkür ederim babacığım. Ne demek Reza? Hem girip çıktığımız bütün mağazalarda teşekkür edip durdun ya yani. <gülüyor> Aslında Yani bu kadar yorgunluğa da gerek yoktu Masrafa da ama Bir türlü sana Burak, şimdi bunları Ben seninle alışverişe çıkmaktan Kızım için bir şeyler almaktan mutlu oluyorum e Ayrıca bu kadar güzel bir kızın babası olarak Birlikte dolaşırken Bir yandan da gizli gizli gururlanıyorum tabii. <gülüyor> <gülüyor> Demek bir fırsat bulup Çiftliğe gelmek istiyorsun öyle mi <gülüyor> Hem de çok Geçen gelişimde Hani çiftliği yeni satın aldığın zaman Tekirdağ'da geçirdiğim günlerin tadını hala unutamadım. Ne güzel bir tatildi o. Mis gibi doğal yiyecekler. Sabah erkenden kalkıp tertemiz havayı içine çekmek. Hele o ayçiçeği tarlaları. Oradaki hayatından sen de memnunsun değil mi baba? Çok. Sen çiftliği bir de şimdi görsen daha çok beğeneceksin. Hep iyice tadilat yaptırdım. Öyle mi? O harap şömineyi tamir ettirdim. Her tarafı boya badana yaptırdım. Aracılık yaptığımda yazmıştım sana. Ayrıca hı hı. yıllardır biriktirip de okumaya fırsat bulamadığım kitapları okuyorum geceleye. <gülüyor> ya atlar, diğer hayvanlar, onlarla uğraşmaya fırsat bulabiliyor musun? Hayvanlara peki? bakacak birini buldum. Ancak ta ile ilgilenebiliyorum. Bayılıyorum davalıcılara. Sen gördüğün de küçücük dişi bir kocaman oldu. Onu çok sevdiğini biliyorum baba. Hmm. Hatta davana Ciro olan sevgini biraz kıskanmıyorum desem yalan olur. Çocuklaşmışım. Aa, şakaydı sadece. <gülüyor> hadi hadi pek de şakaya benzemiyor hani. <gülüyor> Bak yavrum artık büyüdün. Büyüdün de ne demek kocaman oldun. Artık doktor feysasın. Fakat görüyorum ki hala çocuk kalmış bir tarafım var. Hadi bana kendinden söz et biraz. Seninle böyle uzun uza diye konuşup dertleşmeye pek de zamanımız olmadı bugüne dek. Hep ayrıydık. Sadece mektuplarla, telefonlarla yetinmek zorunda kaldık. Hala büyümeyen bir tarafım olduğu galiba doğru baba. Belki de zamanında yeterince yaşayamadım çocukluğunu. Eh, anlayamadım. Yani seni hiçbir şeyden mahrum etmediğim, daha doğrusu etmediğimizi sanırdım kızım. Doğru, beni en iyi okullarda okuttunuz. En güzel giyecekleri aldınız, en pahalı oyuncakları. Bütün arkadaşlarım galiba beni kıskanırdı. Herhalde güzel, cazibeli bir annem, yakışıklı, tahsirli bir babam olduğundan. Belki de Kahramanmaraş'ın en güzel evinde oturduğumuz için, ha? o şatafat perdesinin arkasında neler yaşandığını kimse bilmezdi ki. Gerçekten o kadar mutsuz muydun Feiza? Edip Bey'in kızı olmaktan mutluydum elbette senin kızın olmak büyük bir şans ama genel olarak mutsuzdum baba bilmem hatırlar mısın bir arkadaşım vardı Ayten ilkokuldaki sıra arkadaşım hani. Hmm, tamirci Abdullah'ın kızı Ayten değil mi hani sık sık bize gelirdi. <gülüyor> evet evet o ben de onu kıskanırdım ne garip değil mi bayramlarda annesinin diktiği elbiselerden gururlanırdı oysa ben susardım de kızım az önce kendinde söyledin ya sana en güzel elbiseleri alırdık en cici ayakkabıları aksini alır. iddia etmedim ki baba ama ben sabahlara kadar uyumadan... ...özenle dikilmiş bir elbisenin özlemini duyardım hep. Öyle mi? Bunları ilk kez anlatıyorsun Feyza. Peki başka? Annem. Onun o göz alıcı tuvaletlerinden nefret ederdim. Bunu da ilk kez itiraf ediyorum. İşte farkında olmadan parayla alınıp satılamayacak şeylerin... ...özlemini büyütmüşüm içimde. Sen... Yoksa anneni... Hayır hayır hayır annemi seviyordum ama bir yandan da kızıyordum ona Bazen de çok acıyordum tabii Özellikle sizin kavgalarınızdan sonra ağladığı gecelerdi Sen annemden neler beklemiştin baba Yani boşanma nedeninizi hala tam olarak bilemiyorum da Sanırım yıllarca hiçbir konuda uyuşamadık Boşanma nedenine gelince aslında senin yakındığın şeyler benim için de geçerliydi Bazen hayatımızın konfeksiyon bir giysiye benzediğini düşünürdüm Gayet pahalı, şık Fakat birimize çok dar, ötekine çok bol gelen Yine de ortaklaşa giymeye zorunlu olduğumuz tuhaf bir giysi işte Deli gömleği demeye dilim varmıyor da Öyleyse niçin? Öyleyse niçin evlendik değil mi? Aa bak bize doğru biri geliyor gülerek Arkadaşın o mu? Hı? Aa evet evet İşte geldi Merhaba. Merhaba. gel gel canım hoş, hoş gel. geldiniz Efendim nasılsınız hoş bulduk kızım teşekkür ederim şöyle buyurun lütfen şöyle buyurun <gülüyor> zahmet ettiniz sağ olun çok bekletmedim değil mi yok canım biz de biraz önce geldik zaten babamla geçmişten konuşuyorduk sohbete öyle dalmışız ki gelişinizi bile fark etmedik Hatta içecek bir şeyler söylemeyi bile unutmuşuz <gülüyor> Gerçi garsonlarda uğramadı ama garson Garson buraya bakar mısınız? Ben bir kahve içeceğim sizler. Bana soğuk bir şey getirsinler. Buranın limonatası çok güzeldir Feyza bilirsin. Biz de birer limonata içelim mi buz gibi ne dersin? Tamam olur. Garson bey bize bir sade kahve ile iki limonata lütfen. Demek birlikte oturmaya karar verdiniz ha? Evet baba. Gerçi tanışalı çok olmadı ama kısa sürede birbirimizi sevdik. Üstelik de hemşehriyiz biliyor musun? Ha, çok güzel bak buna sevindim e, Sahi kimlerdensiniz Nurten Hanım? Feyza'ya bakmayın siz O beni hemşehrisi sayıyor ama Adana'da doğmuşum ben Daha erken gelebilirdim ama annem engel oldu Ona yardım etmek zorunda kaldım Desene bundan sonra pırıl pırıl bir evde oturacağız Nurten Hem de nasıl Sahi siz ne yapacaksınız efendim Otelde kalmanız biraz yakışıksız olacak ama Dairemiz de öyle küçük ki Annem de burada olunca Nurten Babama Edip amca diyebilirsin Tabi elbette kızım ee, Nerede kalacağım konusuna gelince Bunu hiç sorun etmeyin çocuklar Çünkü ben bugün Tekirdağ'a döneceğim Aa, Hemen mi ama olmaz ki baba Ne düşündüğünü biliyorum Feyza Birlikte kavaklara falan gideriz diye Hayal etmiştim elbet ee, Bu seferlikte kalsın kızım Nasıl olsa İstanbul'a sık sık geleceğim artık bir dahaki gelişimde hep birlikte gideriz Nurten, sen ben Hı? İyi ama Edip amca bu kadar az Olmaz kızım dedim ya hemen kızım. dönmek zorundayım Hem bu arada siz güzelce evinizi yerleştir Düzeninizi kurarsınız Ben yarın hastanede nöbetçiyim zaten İyi ya bu durumda Feyza'ya pazar günü Daha çok iş düşecek demektir evde Ben galiba gelmek için çok kötü bir zaman seçmişim Aa, Hiç de değil baba Sana mektup yazıp çağıran bendim Çok özlemiştim seni Gelmeseydim ben atlayıp gelecektim Tekirdağ'ın Tamam peki bir gün Nurten Hanım'la birlikte gelirsiniz Sizi orada ağırlarım ben Açıkçası babanın bu kadar şık, yakışıklı, olgun bir beyefendi olabileceğini düşünmemiştim teyza. <gülüyor> Sen babamı ilk kez görüyorsun tabii. Öyle. Hep anlatırdın ama bir türlü karşılaşamadık. Ben kalkayım en iyisi. Baba kızı baş başa bırakayım. Aa, rica ederim olur mu öyle şey? Akşam yemeğini de birlikte yeri sonra birlikte gidersiniz. A, gitmem gerekiyor edib amca. Zaten sadece sizinle tanışmak için gelmiştim. Dedim ya annem beni bekliyor. Hiç olmazsa azıcık daha yardım edeyim de Bir dahaki gelişinizde sizi evimizde Rahat rahat konuk edebilelim Şerefle <gülüyor> şerefle Hoşçakalın efendim en Gülüyoruz. kısa zamanda görüşmek üzere Hoşçakal Feyzacığım Akşama evde buluşuruz <gülüyor> Tamam fazla geç kalacağımı sanmıyorum güle güle. güle güle Çok candan biri Arkadaşını çok sevdim Feyza Evet evet iyidir İşte yine baş başa kaldık baba Ne? Sahi Nurten gelmeden önce ne konuşuyorduk biz hmm. Ay, Sanıyorum annelerini için evlendiğimizi sormuştun İstersen açmayalım bu konuyu Feyza Hayır baba seni dinliyorum anlat lütfen Bizimkilerin durumunu biliyorsun Babaanneni dedeni Hı? Hı. Aslında pek de bildiğim söylenemez İki iyi insan işte Kendi hallerinde sevecen Aa, Bir de bana çok düşkün olduklarını biliyorum o kadar Öyle Feyza sana düşkün oldukları da doğru fakat seni çok az görebildikleri de değil mi hı hı. biz öyle pek sık gelip gitmezlerdi ayda yılda bir belki bayramlarda kısa süreli uğramalarımız kalmış aklında sadece doğru hatırlıyorsun Feyza tam tamına öyleydi bir de annemin onları küçümsediğini düşünürdüm nedense annemin söylediği doğru muydu baba yani yani beni adam ettikleri hikayesi o, o ne demek babacığım ben başka bir şey söyleyecek yok yok yo. aynen böyle söylerlerdi bak Feyza, yaptığımız inşaatların çoğunu bilirsin herhalde bilmez miyim şehrin güneyindeki blokların hepsi sizin arazinizin üzerine yapılmış bu hep söylenir daha doğrusu bizim bağlarımızın oralar benim çocukluğumun cennetiydi Feyza. Yaz gelince o bağlara giderdik ailece, hatta bazen günlerce orada kalırdık. Kavak dallarından yapılmış çardakların serin türküleriyle uyurduk, tıpkı bir masalda yüzer gibi. Sonra nedense gitmez olduk. <gülüyor> Odası mı geçmişti, neydi, terk ettik. O güzelim bağlar yozlaşmıştı sonra. Neden Tekin? Babam hep iyice yaşlanmıştı kızım Bağlara bakamaz olmuştu Çapasıydı, ilaçlamasıydı işte Bozuldu zamanla Sonra da kuruyup gitti E para da etmiyordu o zamanlar Yok pahasına gidiyordu Peki siz Siz hiçbir şey yapmadınız mı? Yapamadık Amcan İstanbul'da üniversitede okuyordu Ben mimar mühendis olma hayalleriyle doktorluydum Delikanlılığın eşiğinde yaşım 16-17 Altmışı yılların başı. <gülüyor> Tam da başında kavak yerlerinin estiği zamanlar yani. Evet aslında öyle olması gereken bir zaman. Fakat değildi Feyza. Neden tapu dairesinde emekliliği yaklaşmış dar gelirli bir memurdu. Babaannen hamarat gözü yaşlı bir ev kadını. Rahmetli sürekli ağlardı biliyor musun? Ve üç çocuk. O yıl ablamı da evlendirdiler. Kızının ardından döktüğü gözyaşlarını hiç unutamadım annemin. Herhalde bilirsin oralarda bir kızı çeyizsiz evlendirmek büyük acıdır büyük üzüntüdür Enişte de biraz geçimsizmiş galiba Yok pek sayılmaz Sen bakma bana ben biraz fazla yumuşak bir erkeğim <gülüyor> Bana göre daha çok uyumlu denebilecek bir insansın Eee başka. Daha neler oldu baba Ne yazık ki ıvır zıvır şeyler için bile huzursuzluk vardı evimizde Hep ekonomik zorluklar yüzünden tabi Bak ben bunları hiç bilmiyordum açıkçası Bilemezsin tabi Sen orada bambaşka bir atmosferde büyüdün Feyzacığım Benim akrabalarımdan çok annenin çevresine yakın oldun İlkokuldan sonra da İstanbul'da okudun zaten O yüzden bilmiyorsun İki aile arasında müthiş bir uçurum vardı <gülüyor> Görüyor musun Bağlardan başlamıştık Ta nerelere geldik baba e Bunlar bağlarla çok ilgili kızım o güç koşullar parasızlığın getirdiği üzüntüler beni çok etkilemişti Feyza. Zengin olmayı çok istiyordum. Bu düşünce bende zamanla bir saplantıya dönüştü. Böyle şaşkın şaşkın bakma çocuğum. Ailemizi de rahat ettirmek istiyordum. Halanı, amcanı. Buna biliyor muydun sahi? Ee, ara sıra kulağıma bir şeyler çalınırdı Biraz ama... Biraz düşünürsen hatırlarsın. Annenin yakınları bizi hep küçümserdi. Özellikle annen. Özden beni çok aşağıladı. Yanılıyorsun. Annemin öyle bir şey yapacağını sanma Niyetim onu sana kötülemek değil bunu bil lütfen E öyleyse Hani dilim varmıyor sormaya ama Öyleyse neden evlendiniz baba Dedim ya güçlü olmak istiyordum Ayağıma da bir fırsat gelmişti Bozulan bağlar Şehir o yana doğru büyüyordu İşte sırf bunun için mühendislik okudum Hiç sene kaybetmeden Mimar mühendis oldu Müthiş hırslıydım dedim ya Her şey vardı ama sermayemiz yoktu Çözümünü bulduk sonunda annenlerin sermayesi Anlıyorum mantık evliliği yani Hem annemle siz bir araya gelecektiniz Hem de ekonomik olanaklarınızı birleştirecektiniz değil mi? Evet öyle O büyük işe giriştik böylece İlk inşaatı bitirdiğimiz yılda evlendik Bloklardaki en güzel dairelerden birine yerleştiğimiz zaman Annem babam ve halan Hala o eski evde oturuyordu Bir yıl sonra da sen doğdun işte Peki bir şey daha soracağım baba. Yani anneme aşık değil miydin? Annen... özden çok güzel bir kızdı Feysa. Hala da güzeldir ya. <gülüyor> Sen de ona çekmişsin işte. Soruma karşılık vermedin baba. Ben lisede okurken annenin İstanbul'da... ...kolejde okuduğunu işitirdik. Yaz tatilinde Maraş'a geldiğinde... ...şöyle bir uzaktan görürdüm o kadar. Yani arada bir duygusallık falan yoktu ha? Duygusallık... Bak Feyza artık çocuk değilsin Bizde seninle sadece baba kız değil iki arkadaşız Hem yani bilmiyorum hiç aşık oldun mu ama... evet. Hayır hayır hayır evet. Yanlış anlama buna cevap vermeni istemiyorum Galiba bunu öğrenecek kadar da cesur değilim Neyse Seni bilmem ama Ben lisedeyken biri vardı Çok sevdiğim bir kız Hem güzeldi hem yetenekli Mezuniyet nedeniyle sahnelediğimiz Finten'de birlikte oynamıştık o fintendi ben davalacıyım galiba şimdi anlıyorum yoksa o kızcağız yoksul diye mi Hayır Feyza. o yıllar küçük şehirlerde tiyatroya gidebilmek büyük lükstü ayda yılda gelen bir gruplara da ancak şehrin ileri gelenleri gidebilirdi gidemeyenlerin payına da tiyatroları küçümsemekle dedikodu yapmak düşerdi Gerçi bizim oynadığımız bir okul temsiliydi fakat Evet baba Kız arkadaşım sahneye çıktı, finteni oynadı diye çok yadırganmıştı. Küçücük bir bahçesi olan evlerinde annesiyle birlikte yaşıyordu. Aslında mazbut bir kızdı ama çevre başka türlü düşündü. Ona çok haksızlık edildi. Sahneye çıktı için mi yani? Sadece o değil. Ayrıca medeni cesareti çok fazlaydı. Son derecede iyi niyetliydi. Herkesle hemen arkadaş olurdu. Hiç kimseyi aldırmadan, erkek kız demeden, kim ne der diye düşünmeden... Dedikoduları alıp yürümüştü tabii Zamanla kız arkadaşları da onunla birlikte Görünmekten kaçınmaya başladı Hepsi mi? Biri hariç Bizim sınıftan Sabriye adında bir kız Yalnızca o terk etmedi arkadaşına Daha sahip savundu Peki sen nereden biliyorsun bunları? Ee, Sabriye söyledi Ben annenle nişanlandıktan sonra Bir gün büroya gelmişti Hiç beklemiyordum Aman Allah bugün açtı ağzını yumdu gözünü Bana söylemediğini bırakmadı o iyi kızı hiç anlamadığımı anlamak istemediğimi haykırdı Benim yerin dibine batırıp çıkardı anlayacağını Hele giderken söylediği o sözü hiç unutmam Ne dedi baba? Yazıklar olsun evet, Tam böyle dedi kızım yazıklar olsun Duyduğuma göre sevdiğim kız daha sonra hiç evlenmemiş Belki de isteyeni olmamıştır malum küçük yer Hayır isteyenler oldu bir onun için yanıp tutuştuğunu biliyorum Sonra da bir savcı yardımcısı Birkaç kişi daha vardı işte Dedim ya güzel kızdı Gel gelelim ben gönül defterimi çoktan kapattım deyip bütün teklifleri reddetmiş Sonra da sustu işte Onu çok kırdım Feyza Çok incittim Acaba şimdi nerededir Nasıldır yani Bilmiyorum Sonrasını bilmiyorum elbet Kaç yıldan beri memleketten ayrıyım biliyorsun Galiba sen onu hala unutmamışsın baba Kalkalım Feyza Otobüs biletini de almadım daha Ayrıca sende karanlığa kalmadan gidelim diyorum Akşam yemeğinden de vazgeçeceğiz galiba Aa, Tamam kalkalım Hı. Ben şu paketleri alayım evet. Bak baba Bunu saymıyorum ha haberin olsun Sanki sadece benim için alışveriş yapmaya gelmişsin gibi oldu Yanılıyorsun Feyza Sana bugüne dek hiç kimseye anlatmadığım sırrımı bile anlattım aslında bunlara konuşmaya değil seni görmeye gelmiştim. İyi ki de gelmişsin. Ben de ilk kez duygularımı açtım sana. Bir konu dışında. Nasılsın? Bana bir kahve ısmarlayacaktın, söz vermiştim hani. Şimdi mi? Çok işim var Cihat, kusura bakma. Belki daha sonra olur Yine tez çalışması galiba. Azıcık zaman bulunca dosyalar arasında kayboluyorsun. Kendini ne kadar çok yorduğunun farkında mısın sen? Evet, bunun farkındayım. Arkadaşımsın, beni anlaman gerek. Bir yandan eve taşınmanın sıkıntıları, öte yandan hastanedeki işlerin yoğunluğu, üstüne üstlük bu çalışma. Ayın sonuna dek tezimi bitirmem gerekiyor. Tabii senin böyle sıkıntıların yok İlk bakışta doğru ama benim de kendime göre dertlerim var Söz gelimi annemle babam Evlende diye tutturmuş durumdalar Şaka bir haksız da değiller Sayın niçin böyle davranıyorsun Feyza Bir türlü değiştirmedin tavrını Bana karşı neredeyse düşmanca davranıyorsun Yoksa başka biri mi var <gülüyor> Durup dururken nereden çıktı şimdi Bak yine kaçamak konuşuyorsun Eğer başkası yoksa Söyler misin Gözüne girmek için ne yapmam gerekiyor? Beni üzüyorsun Cihat. Şu an benim aklım bambaşka yerlerde. Kendi sorunlarımla boğuşuyorum. Anla artık Lütfen beni. Lütfen sen beni anla. Evlenme önerimi ciddiye alsan. Hiç değilse duygularıma biraz saygı göstersen. Her şey ne kadar da değişecek. Ay, Cihat şu an duygularla uğraşacak halim yok. Daha çok yaşadığım somut gerçeklerle baş etmek zorundayım. Şimdi anlatabildim mi? Anlatamadın. Dinle Cihat. Bak iyi bir ailenin tek çocuğu olduğunu biliyorum. Sen istediğin her şeyi elde etmeye alışmışsın. Evlenme konusu. Benim de da... küçük bir çocukla konuşur gibi konuşma lütfen. Yirmi beş yaşındayım ve seni, seni sevmemin şımarıklıkla hiçbir ilgisi yok tamam mı? Hem hayatımda hiç bu kadar ciddi davranmamıştım. Niyetim seni incitmek değil Cihat. Üstelik sandığın gibi kendimi naza da çekmiyorum ama şu sıra en son ilgileneceğim konu gönül ilişkisi anlıyor musun? Ah, hay Allah şirayı getirmeyi unutmuşum Gidip getireyim Aa, Lütfen siz oturun Safiye teyze ben getiririm Yeterince yoruldunuz zaten <gülüyor> Feyza benim yorulmamı hiç önemsemiyor anne görüyorsun Bu konuda şaka bile yapma Nurten Kırma onu Arkadaşın çok iyi bir kız Feyza'yı çok sevdim açıkçası <gülüyor> ha, Haklısın Onunla birbirimizi bulmamız büyük şans Gerçi bana özellikle hemşerri diye sarıldı Ama biraz da alıngan olmasa Böylesi daha iyi Arsız olmasın da Bugün Feyza'nın babasıyla tanıştım anne Öyle kibar öyle hoş tatlı dilli bir beyefendi ki Ah ne iyi Böyle birinin size yakın olması çok güzel İkinize de göz kulak olur ayrıca İşte su Ay, Şunları da dolduralım Mutfaktaki tatlıyı da siz yaptınız değil mi Safiye teyze Aa evet Nurten'i beklerken bari boş durmayayım dedim O dağınıklığın içinde bir şeyler yapmaya çalıştım işte Sadece o değil ki Ayrıca tül perdeler, fistolu örtüler falan da getirmiş <gülüyor> Aa, İyi ama niçin Safiye teyze? E, burası elinde sonunda bir bekar evi Hadi yatağı yorganı anladım da O örtülere ne gerek vardı canım? Aa, olur mu hiç? Sen de Baktım sen de... sandıkta boşu boşuna <gülüyor> bekliyor Bari İstanbul'a götüreyim de kızımın evini süsleyeyim dedim <gülüyor> Hepsi o kadar güzel ki ee, peki ama neden kendiniz kullanmıyorsunuz onları Benim kullanmam mümkün değil artık ee, Ben yalnız olduğuma göre Peki bundan sonra Evlenirsem öyle mi <gülüyor> <gülüyor> Yok kızım yok O defteri yıllar önce kapattım ben Hadi hadi Bir an önce yemeğimizi bitirelim Ben epeyce yorulmuşum çocuklar Yemekten sonra da işlerimizi bitirip hemen yatalım Yarın yolcuyum biliyorsunuz Yapma anne bu kadar çabuk gidilir mi hiç Biraz daha kalsaydınız Safiye teyze Yani olmaz sizinle böyle Feyza, çok Olmaz olmaz canım gitmeliyim Annem gözleri yolda beni bekliyordur şimdi Hadi bakalım hadi yemeğinizi bitiren artık Daha tatlı var sırada unutmayın Elinize yine kuru fasulyeyle pilav nedir bu ya farkında mısın gün aşırı aynı yemek çıkıyor Nurten kafeteryanın yemekleri berbat yemeyeceğim bu tabildot hiç hoşuma gitmedi öyleyse bir an önce kalk da yerine biri otursun bak ayakta bekleyenler var kalkacağım da ya Nurten sen ne biçim ne biçim psikiyatristin anlaşıldı sen Feyza'nın gelmesini bekliyorsun tabii onun doğruca bu masaya oturacağını da biliyorsun bir de kulak-burun-boğaz uzmanı olacaksın Cihat. Feyza'nın evlenmem diye tutturduğunu işitmedin mi? İşte bir duygusuzluk örneği daha. İnsan en yakın arkadaşının sorunu karşısında böyle mi davranır mı? Peki ne yapmamı istiyorsun? Söyler misin? Onu... Söz gelimi onu ikna etmeye çalışamaz mısın yani? Benim ürkünç bir yaratık olmadığımı, insan olduğumu söyleyebilirsin peki yani? Bence peşini bırak Cihat. Sonra arkadaşlığınız bozulur. Bak ne güzel bir üçlüyüz. E Feyza da başka türlü bir arkadaşlık düşünmüyor. Kapris. Bana kalırsa sadece kapris yapıyor. Değil Cihan. Annesiyle babasının ayrılığı onu belli ki çok sarsmış. O duygularından emin olmak istiyor. Sonra pişman olmak istemiyor. Ayrıca kariyer yapmak niyetinde. Sen yine de konuşup Feyza ikna edebilirsin. He? Konuşmadığımı nereden biliyorsun? Aslında o tatsız çekingenlikler, tedirginlikler hoşuna mı gidiyor sanıyorsun? E, demek konuştum. Bence o başka birini seviyor. Hayır Cihaz bir sevdiği falan yok. Sadece hırsı var. Bütün gücüyle sınavlara hazırlanıyor biliyorsun. İyi ama ben onun kariyer yapmasına engel olmam ki Nurten. Hatta yardımcı olmaya çalışırım. Bak o da buraya geliyor zaten. Sen bunları en iyisi doğrudan ona söyle. Ona mı söyleyeyim? Merhaba Feyza. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Ee, ben şu yan masaya geçeyim. Yok şey... yok yo, ben kalkıyorum zaten. Baksana yemeğimi bitirdim. Gelsene otur yerime. Um, Zaten boş yer yok. Yemekhanede bütün masalar tıklam tıklam. Kalkıyor muydun? Afiyet olsun lütfen. Size de afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ben odamda olacağım. <gülüyor> Otursana Feyza. Ben de seni bekliyordum. Konuşmak için. Gel. Ne konuşacağız? Şey. Tamam tamam. Jeneratörün bozuk olduğunu ben de biliyorum Ne ilgisi var şimdi Feyza Ben hastanedeki aksiliklerden değil ikimizden konuşmak istiyorum Ne var ki Nurten'le ikiniz sözleşmiş gibi Benimle alay ediyorsun. Senin bu alıganlıkların da yetti artık Ne yapsam bir anlam çıkarıyorsun Yapma lütfen Nasıl alınmam Feyza Benimle aynı masaya oturmaktan bile kaçıyorsun Hani mecbur kalmasan Dinle beni seni sandığın gibi bir başkasını sevmiyorum ama evliliği de düşünmüyorum şimdi biz sadece arkadaşız elbette arkadaşız ayrıca ben bunu hayat arkadaşına dönüştürmek istiyorum ne kötülük var bunda ha? biliyor musun senin o eski canlı delişmen halini özlüyorum böyle mızmız çocuklar gibi davranmak hiç hoşuma gitmiyor lütfen Cihak kendine çeki düzen ver artık sen gelecek madeden bir doktorsun bu derbederliğin bizi üzüyor. Sen aşık olmanın ne olduğunu bilmiyorsun. Vesbeli. Biliyorum. O kadar film seyrettim, roman okudum. Bilmez miyim hiç? Ee, hangi şairdi? Hmm. Biri mutlu aşk yoktur demişti galiba. Şey, Aragon. Hı? Tamam. Paka sen beni reddetmekten vazgeçsen mutlu aşkın olduğunu da göreceksin. Evet dersen ilerlemen için elimden geleni yapacağım. İnan bana. <gülüyor> Günün birinde sayemde adam oldun diyebilmek için sanırım. Yapma ne olur. Bir de beni alıngandıkla suçluyorsunuz. Bak Cihat. Bir süre önce babamla konuştuk. Bizimkiler 20 yıllık evlilikten sonra boşandı. Ben açıkçası korkuyorum. Korkuyorum Cihat. Yani sen bana karşı pek boş değilsin Feyza Öyle mi? Kolay gelsin Asip Hanım <gülüyor> Bugün sarı kızın sütü bol galiba Bakıyorum bakraç hmm. olmuş. İlahi Edip Bey Bu sarı kız değil bir kere benekli Bak sarı kız orada ahırın köşesinde işte Doğru ya birbirlerine çok benzedikleri için karıştırıyorum hep hmm. Zaten senin varın yoğun o tay En iyisi git davala ile uğraş hmm. Bu öfke pek nedensiz değil Senin başka bir derdin var galiba Asibe Hanım Yanılıyor muyum Yanılmıyorsun Edip Bey çünkü benim adam hasta. He, Ramazan efendi hasta mı? E, niçin haber vermedin? E, canım soğuk algınlığı işte. Gece ıhlamur kaynattım terlettim iyice. Rahatladı biraz. Ha, soğuk almış demek. Geçmiş olsun bir şey olursa haber ver. Hı, olur veririm. Bereket işler yarım kalmadı. Ahırı temizledim. Hatta şu senin huysuz tayın tımarını da yaptım. Ne kadar becerebildim Allah bilir tabi. Eline sağlık Asibi hanım. İşler yolunda desene. Uu, vakit de epeyce geçmiş. Geçti ya. Birazdan gün ağrır. Şimdi Feyza Hanım da uyanmıştır. Siz baba kız sabah gezintisine çıkın. Ben de kalan işlerimi bitiriyorum. Al ah, döndüğünüzde kahvaltı hazır olur Edip Bey. <Gülüyor> Baba telefon zili yerine horoz sesiyle uyanmak ne kadar da hoş Haklısın Feyza Telefonla seni çok mu rahatsız ediyorlar hmm, Yoksa... Kimi kastettiğini biliyorum Evet Cihat da sık sık arıyor Üstelik beni annemden daha çok canımdan bezdiriyorum Yok niçin eve geç gitmişim Yok Nurten'den başka kim varmış evde Ay bıktırdı yani Bunu yadırgamadım Feyza Senin gibi güzel bir kız kıskanılır <gülüyor> elbette İyi de ben ona hiçbir söz vermedim ki baba Eskiden olduğu gibi şimdi de arkadaşım sadece Kaldı ki nişanlı falan olsak bile istemem bu tür şeyleri hmm, Demek sen ona hak veriyorsun ha e, Bu hak vermek değil kızım sadece anlamak Hani sana birinden söz etmiştim İstanbul'da lisedeki kız arkadaşımla İşte onunla aramızda da böyle benzer sorunlar çıkardır hmm. Bak hala söylemekten kaçınıyorsun Sahi adı neydi? <gülüyor> kız arkadaşım demem sözün gelişi tabii artık kocaman kadın olmuştur Belki de fikrini değiştirmiş, çoktan çoluk çocuğa karışmıştır. O zamandan beri hiç karşılaşmadınız öyle mi? Karşılaşmadık. Belki de sokakta görsem tanımam şimdi. Hem onun adını anmaya bile hakkım yok. Ah, baklavalı Ciro'nun tüyleri ne güzel diyor güneşte. Ona bir de dişi tay alacağım, adını da Hinten koyacağım. Aman baba, varsa yoksa şu tay. Galiba hasibe hanım haklı. Sizi size öyle geliyor ben burada olan her şeyi seviyorum şu ayçiçeklerine baksana her biri bir güneş parçası biliyor musun bir yağ fabrikası bunları satın alacak hasat zamanı anlaşmayı yaptık bile ne güzel değil mi <gülüyor> ben Van Gogh tablolarına benzeyen bu görünümü hiçbir şeye değişmem zavallı tohumlar ezilecek desene sen bildiğimden de romantik misin yahu söyle bakayım o kulak burun boğaz uzmanı delikanlı da romantik mi <gülüyor> hem de fazlasıyla bir kez ihtisasımı bitirdikten sonra Avrupa'ya gideceğim dedim Perişan oldu zavallı Aslında onu üzmek de istemiyorum ama Ne yapacağımı bilemiyorum baba Geleceğin için en doğru kararı sen vereceksin Faysa Nasıl mutlu olacaksan öyle davran kızım Mutluluğun için elimden geleni yaparım elbet Ancak seni çok seven birini de düşünmeni tavsiye ederim Hadi dönelim artık Hasibe Hanım kahvaltı masasını çoktan hazırlamıştır. Tereyağlı yumurtasını soğutursak çok kızar sonra. Tamam tamam dönelim baba. Ee, i̇stersen kahvaltıdan sonra at binmeyi öğreteyim sana. Ha, olur tabii ki olur. Hmm. Aa, attan düşükte bir yerlerimi kırmazsam tabii. Aa, baba. Merdivenin dibinde bir otomobil duruyor gelmiş galiba ha Evet gördüm herhalde yağ fabrikasının ortaklarından biridir önündeki çukura dikkat et Ay. Feyza düşme, düşme tamam ya. tamam bir ha. şey olmaz merak etme <gülüyor> <gülüyor> ee baba benimle niye hala böyle minicik bir çocukla konuşur gibi konuşuyorsun Çünkü benim gözümde hala minicik bir kız çocuğusun da ondan Hadi bakalım çocuk doktoru çocuk hızlı yürü <gülüyor> Merdivenler bitti çok şükür. Aa, i̇çeride biri var işte. Hasibe Hanım da yanında. Aa. Baba bu o. Cihat. Öyle mi? <gülüyor> ee, hoş geldiniz efendim. Rahatsız olmayın lütfen. Oturun, oturun, oturun. Ee, girsene içeri kızım. Kapıda dikilik durmasına Feyza. Merhaba Feyza. Günaydın. Günaydın Cihat. Hoş ee, Hoş geldin de. Yani şey diyorum adresi kimden aldın Kimden alacak Feyza hanım Elbette beraber oturduğu Arkadaşından Az önce bana anlattı doktor bey Burayı eliyle koymuşçasına bulmuş Ya öyle oldu Babamın arabasında alınca Kahvaltı bile yapmadan çıkmıyorlar Bir dakika ]ıyorlar. bir dakika Yani sen böyle durup dururken gelmedin değil mi Peki bu gelişi nereden, nereden icap edecek Cihat Canım nereden icabet edecek Arkadaşını rica etmiş Cihat beyden ne adı o hanımın Nurten Nurten İyi de niçin yoksa evde kötü bir şey mi olmuş Yok canım evde her şey yerli yerinde Bir tek değişiklik var Nurten'in annesi geldi dün sabah Sen olanları bilmiyorsun tabi Neyi bilmiyorum Cihat e, Lütfen açık konuş Neyi bilmem gerekiyordu Sen buraya geldikten sonra teyze telefon etmiş Nurten'e Hastaymış Birkaç doktora gitmiş iyileşemeyince de kızını aramış Eee sonra Sonra Nurten de annesine Hemen ilk otobüsü atlayı İstanbul'a gel demiş. Demek durumu epeyce ciddi kadıncağızın. Nurten hemen beni aradı. Biz de birlikte terminale gidip teyzeyi aldık. Doğru hastaneye. Neyi varmış peki? Korkunç mide ağrıları çekiyormuş. Perişandı tabii, zayıflamış, bitkin. Ah, sağ ol. Hemen yatırdık hastaneye. Tahlil, de röntgen, kendi de falan derken Üstelik kanıma da başladı Peki Nurten nasıl Cihat Bey o da çok üzülmüştür herhalde Hem de nasıl efendim Bir yandan annesinin başından ayrılmaz bir yandan da ağlar durur Yapma Nurten etme Nurten boş Yani şimdi Nurten yalnız öyle mi? Yalnız Feyza düşündüm ki sana çok ihtiyacı var Böyle kötü bir gününde en yakın arkadaşının yanında görmek ister Ondan adresini aldım ve buraya geldim Eğer kabul edersen seni hemen İstanbul'a götürmek istiyorum Tabi tabi gidelim, çok iyi olur ee, değil mi baba? Elbette kızım hatta uygun görürseniz ben de geleyim Sizine bakarsınız bir yardımım dokunur Bence git Edip Bey İnsan insana böyle günlerde gerek Yalnız iki kadın İstanbul'da ne yapabilir ki Gelirseniz çok iyi olur efendim Böylece Feyza da tedirgin olmaz Aa, Ben hemen çantamı hazırlıyorum Öyleyse bir an önce yola çıkalım İstersen sen de hazırlan baba Aa, İyi de siz daha kahvaltı etmediniz Önemli değil önemli değil En kısa zamanda arkadaşımın yanında olmalıyım de hastaneye gitmediniz Edip amca Bakın artık ağlamıyorum Hem bugün annem hastaneden çıkıyor Çok mutluyum Bu güzel yatakta kraliçeler gibi yatacak Evet tıpkı gelin yatağı. Ee, sahi sen Maraşlı değilim demiştin Nurten Aslen nerelisin yani baban Nereliyim öyle mi Nasılsa işim bitti sayılır anlatayım Karşınızdaki şu koltuğa oturayım bari Edip amca Annem beni Adana'da evlat edinmiş A, Öyle mi? Ben sizi gerçekten ana kız sanıyordum Ne bileyim doğrusu bu kadar sevgi beni şaşırttı Asıl birbirinize bağlılığınıza hayran oldum Nurten Siz annemi tanıyınca asıl hayranlığı o zaman duyacaksınız Eşsiz bir kadındır Ne tuhaf Bir tek gün gerçek ana babama arayıp bulma ihtiyacını duymadım e, Bunun nedeni biraz da kızgınlık olamaz mı? Değil Biliyorum ki hiçbir ana baba durup dururken çocuğunu terk etmez Mutlaka kaçınılmaz bir zorunluluk olmuştur Ayrıca onların yanında olsaydım Bakalım tıp okuma psikiyatrist olma fırsatını bulacak mıydım Hem psikiyatri bilimine göre emek sevginin birinci şartıdır Safiye Hanım bana gerçekten anne sevgisini tattırdı Safiye mi <gülüyor> e Doğrusu anneni çok merak ettim Hanımefendi eşini kaybetmişti galiba Hayır hiç evlenmemiş Bildiğim kadarıyla bunu düşünmemiş bile ya. Demek düşünmemiş bile Adı Safiye'ydi değil mi? Hı hı. Şey, galiba anneni tanıyorum Nurten Aa, Öyle mi? Oh Yok canım Nereden tanıyacağım bizim benzerliğidir Olsa olsa Yine de kafamı kurcalayan bazı şeyler var Anlayamadım nedir onlar Edip amca Bilmem Bir sınıf arkadaşım vardı da lisede Birden acaba o mu Diye düşündüm <gülüyor> Belki de odur neden olmasın Durun fotoğraflarını getireyim öyleyse <gülüyor> Bakın burada hepsi Bunlar annemle birlikte çektirdiklerimiz <gülüyor> Bu beni evladı edindiği yıl Daha küçüğüm Ekşi suratlı hırçın bir çocuk işte bu da Safiye annem. Ne kadar güzel değil mi? Evet, evet gerçekten. Ha, bir güzel. tane daha olacaktı. Dur bakayım hangisi? Ha işte bu onun en sevdiğim fotoğraflarından biri. Liseyi bitirdiğim yıl mezuniyet gecemde çektirmiştik. Demek sen de o liseyi bitirdin öyle mi? <Gülüyor> evet, annemle aynı okuldan mezun olmuşuz. Feyza İstanbul'da okumasaydı, onunla da liseden arkadaş olacaktık belki. Herhalde. Ne tuhaf. Benim kızım da annesiyle aynı okuldan mezun oldu Öyle mi ne rastlantı ee, Şey Sözünü ettiğiniz arkadaşınız Fotoğraftaki annem mi Yani liseden sınıf arkadaşınız Evet Şey Bilmem hatırlar mısın Annenin piyeste oynarken çekilen bir fotoğrafı olacaktı Hani yanında iri yarı bir Arap Hatırladım tabi O da burada İşte Hintli Uşak Davala Ciro Fintenli fotoğrafın arkasındaki yazı böyle yıl 1963 evet, tamam o benim işte olamaz bu adam evet. çok çirkin oysa siz <gülüyor> yani tabi rol gereği yüzünüzü gözünüzü boyayınca şey istersen bunları kaldır çekmecesine koy Nurten ne, neredeyse gelirler olur toplarım şimdi ee, bak ne düşündüm Annen için hazırladığın köşede komodinin üzerindeki vazo boş duruyor öyle çiçek alacak zamanım olmadı maalesef Cihat neredeyse getirirler anneni Onlar gelmeden bu işi halledelim ben çıkıyorum Nurten size zahmet olacak Ben sonra biraz sonra gelirim Annem için sürpriz olacak eski arkadaşını karşısında görünce ne kadar sevinecek kim bilir. Amca sözünü tuttu hemen geldi işte Ah siz mi canım annem benim Hoş geldin merhaba geçmiş olsun Biraz dikkat et Nurten sakin ol bakalım Daha annenin dikiş yerleri iyileşmedi Hem bize bir merhaba yok <gülüyor> Afedersiniz, siz de hoş geldiniz tabi <gülüyor> Heyecandan Aa, Kızımı utandırmayın şimdi bakayım Ay. Hoş bulduk Nurten Sen ciata bakma kızım sana zahmet ayakkabılarımı çıkarır mısın? Ben eylemiyorum da. Tabii. bana ah, tamam. <gülüyor> Öteki de çıktı işte. İşte terliklerin anne. Hemen giy. Hay Allah. Asıl önemli şeyi unuttuk. Ben bir koşu gidip geleyim. Hayrola Cihat? Önemli bir şey mi var evladım? E, efendim ilaçlar. Telaştan ilaçlar arabada unutmuşuz. Feyza da hatırlamadı. Ben hemen alıp gelirim. Ah, sağ ol evladım. Sana da çok zahmet verdim. Rica ederim efendim. Hadi anneciğim Ağır ağır yürüyelim yatağına doğru Tamam Sen kolumu sıkıca tut yeter Dikkat edin Yavaş <gülüyor> yavaş <gülüyor> Aa, Yatak harika olmuş Nurten Güzel oldu ya Afiyet İşte yatağına geldik anne Hemen uzan derdim Azıcık oturayım önce Hastanede sırt üstü yatmaktan bıktım Oturmasan daha iyi olur ama Neyse peki o zaman ben de şu yastıkları oh. koyayım sırtına ah. Şunu da şöyle koyalım Yastım. Ah. Ay, Neyse şimdi iyi sayılırım Evin hali de başka oluyor canım Sahi Feyza baban nerede? Beyefendinin evde olduğunu söylemiştin Ay, Bilmem bir, yer, bir yerlere kadar gitmiştir herhalde Birazdan gelirce. Evet evet mutfak için bir şeyler almaya çarşıya gitmişti Ben çayları getiriyorum <gülüyor> Tamam tamam Gelen babamdır sanırım. Ben kapıya bakayım olur mu? Aa! E Haris, sen ilaçları almaya gitmiştin? Cihat bu çiçek saksıları da ne böyle? Ay ilaçlar nerede? Sen önce şunları alır mısın lütfen? Tamam, Kollarım tamam, koptu. Az sonra ilaçları da getireceğim. Arabada Ay, kaldı. Almış. Bak ben yine aşağı iniyorum. Kapı açık kalsın olmaz mı? Tamam tamam. Doğrusu hiçbir şey anlamadım. Çok tuhaf Cihat elime bu saksıları tutuşturdu. Hiçbir açıklama yapmadan da gitti. Canım Şurada ben çıra İlaçları alıp geleceğini söyledi ya. Ha? Sen de çayda çıra oynar gibi ayakta dikilme. Hadi saksıları şu sehpanın üstüne bırak da otur. Tamam. Ay, tabii oturayım ya. Ben de son günlerde iyice şaşkına döndüm. Galiba Cihat'ın gariplikleri beni de etkiledi he? Aman Feyza onu bilmez misin İnsanları şaşırtmaktan hep hoşlanır İşte çayın anneciğim Bu da senin Feyza ah, Teşekkür ederim Sağ. sağ kızım Cihat için garip plan demeyin Aslan gibi çocuk Hastanede benim için o kadar uğraştığı yetmezmiş gibi Ne güzel çiçekler de almış Ne derseniz deyin onu çok beğendim ben Ah, bir de Feyza beğenseydi Aman, Bırakalım şimdi bu konuyu lütfen ah, Çay çok güzel olmuş Nurten Eline sağlık Ay, canım. Yardıma, Yardıma gelir çok... misiniz lütfen ah, Yine geldi <gülüyor> tamam, tamam, Bir dakika ben e de çiçek geliyorum çiçek Ver. E, Cihat bunlar da ne böyle Bu kadar çok çiçek de nereden geldi Çiçekçi dükkanını soyanı da ilk kez görüyorum Ay. Ben daha sonra yapacağım Şimdilik başkasına yardım ediyorum <gülüyor> Çiçekçinin ortağı da bana yardım ediyor <gülüyor> Hadi kardeşim hadi Şu saksıları bırakalım da ötekilere getirelim hadi. Ne? Ne dedin sen? Daha da bu kararada mı? Çap, bu gidişle saksılardan evde boş yer kalmıyor. Kalır kalır Hem daha arabada neler var neler <gülüyor> Galiba haklısın Bu çocuk gerçekten bir tuhaf <gülüyor> çılgın. Sana söylüyordum da inanmıyordum Hadi hadi kapı aralığında durmasın çiçekler İçeri taşıyalım bari <gülüyor> ya, olacak? Gel Şunları uygun bir yer bulmaya çalışsak Kuruyacak bunlar Bütün gün evde değiliz zaten kim bakacak bilmem ki Şunu da şuraya koyalım Görüyorsun değil mi anne Senin aslan gibi çocuk dediğin adam ne işler açtı başımıza Ben fikrimi değiştirdim galiba Evladım bu tür tatlı çılgınlıklar en çok gençliğe yakışır Ne var ne olmuş Benim hoşuma gitti açıkçası Sadece onun bu kadar masraf yapmasına çok üzüldüm Benim bildiğim cihat bu kadar müsriflik yapmaz Bunda mutlaka bir iş var anne evet. Bence de bence de Dur bakalım altından ne çıkacak Hı? Çiçeklerin 3. partisi de geliyor işte Vallahi çok komik <gülüyor> Hadi gel şimdi da taşıyalım Kapıya gidip gelmekten bunların başları döndü Bunun altında bir şey var ama Ne Aa, Baba Yoksa sen de mi çiçek aldın hmm. Aa, Canım Edip amca evin seraya döndüğünü nereden bilsin O da almış işte Bilmez olur mu hiç? Zaten bu kadar merdiveni onun çiçekleri için inip çıkmadık mı? Ne? Aa, ne yani bu, bu çiçeklerin hepsini babam mı ya. almış? <gülüyor> Cihat Bey sizi de yordum kusura bakmayın. efendim. <gülüyor> bu ses... Bu ses onun sesine benziyor. Ama olamaz. Ay yok canım <gülüyor> mutlaka yanılıyorum. Tanıştırayım babacığım. İşte Safiye teyzem. Ben de sizi tanıştırayım anne Edip amca e, Gerçi siz önceden tanışıyormuşsunuz ama Ah Öyle mi? E, i̇yi de sen bunu nereden biliyorsun Nurten? Ben bile bilmiyorum yani Feyza işte benden öğrenmek istediğin isim Safiye Geçmiş olsun Safiye Edip Bey Edip Demek sen Bu çiçekler benim değil Edip Bey'in Safiye teyze İyi de Yani nasıl <gülüyor> Hem ne gerek vardı bunlara Kendimi affettirmek için tabi 26 yıldan beri Sana vermem gereken çiçeklerin Hepsini birden vermek istedim galiba Biz gidelim çocuklar İster mutfağa ister küçük odaya usulca Doğru doğru mutfağa geçelim Hadi Nurten Hadi Cihan, sen de Tamam tamam geliyorum Demek gerçek sevgi bu İki insan Yıllarca kavuşmasa da O güzel duygu gitmiyor Ama karşılık olmak koşuluyla Galiba Feyza ile yalnızca arkadaş kalmayı Öğrenmem gerekiyor Saçların nasıl da bembeyaz olmuş Hayret Sen de sanki daha bir Güzelleşmişsin <gülüyor> Yapma lütfen Bu halimle mi Herkes çok değişti her şey çok değişti. Yine de değişmeyen bir şeyler kalıyor ama. Sevdiğim şeyler konusunda hala kıskancımdır söz gelimi. Ya öyle mi? Evet. Ah ben size kıskanç bir adam olduğumu söylemiştim. <gülüyor> <gülüyor> Fenten piyesi bilmem kaçıncı sahne. İşte böyle itiraf etmeli. <gülüyor> Belki de son sahne. Yanılıyorsun Safiye. Bu replik son sahnede değildi İkimiz de büyük hata ettik Hayır Ben hata etmedim Edip Nasıl yaşamam gerekiyorsa öyle yaşadım İyi de oldu Ben Ben çok pişmanım Yemek sen o günleri çoktan unuttun Hayır Unutmadım ancak o duygularımın yerinde artık sadece bir avuç kül var ama sıcak bir kül... Sıcak Köl adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.